e, Slow Food Türkiye Fikir Sahibi Damaklar'dan Ayşenur Arsanoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> e, geçtiğimiz hafta Terra Madre etkinliği oldu e, İtalya'nın Torino kentinde. E, çok baya böyle bütün şehre yayılmış bir etkinlik olduğunu duyduk. <gülüyor> e, Slow Food'un e, bir 20. yıl etkinliğiydi yanlış bilmiyorsam. Ee, bir oradan, e, böyle biraz ani girdim ama heyecanlıyım, <gülüyor> çok merak ediyorum da bir yandan. Ee, terramadere nedir ve işlevi nedir onu birazcık e, böyle net bir şekilde sormuş ol, olayım. Tabii. Ee, Slow Food Hareketi'nin e, bunca yıl öğrettiği işlerden, yani hareketin başladığı günden bugüne getirdiği uluslararası e, ölçekte e, her iki yılda bir düzenlediği bir etkinlik terramadere e, ve... Aslında dünyadaki bütün üreticilerin tüketicilerle buluşmasını amaçladıkları bir düzen. Hem tüketicilerle buluşmasını hem de üreticilerin aslında birbirleriyle de buluşmasını e, hayal ediyor. Bu işin başında bütün Slow Food <gülüyor> çalışmalarının başında olduğu gibi bir Carlo Petrini. E, evet ondan da bahsedebiliriz. Kurucu kurucusu Slow Food hareketinin. E, onun zaman yani Slow Food'un... İtalya'da başlarken üreticinin e, e, lokal, yerel lezzetlerin, değerlerin birlikte varlığını sürdürmek adına bir e, gayret olduğu gerçeği var. Karlo yani, Petri'nin baştaki e, hı hı. şeyi ilerletmek istediği, ko korumak istediği şey o. Ve e, hareket bunun etrafında, bu fikrin etrafında aslında şekilleniyor. Zaman içerisinde üreticilerle e, üreticileri ödüllendirmek üzere buluşmalar düzenleniyor. Ee, bu işte hani bölgesel işte şarap üreticilerinden peynir üreticilerine daha Hı -hı. çok İtalya ölçeğindeyken zamanla sınırları aşmaya başlıyor bu Kutlanacak, 20 yıldır zaten korunacak ve, ediyor, Evet takdir edilecek Hı -hı. değerlerini yükseltmeye çalışacak çalışılacak üreticiler çoğalmaya başlıyor ee, birkaç tane buluşma dan Feyz alarak aslında e, toprak ana buluşmalarını hareketin dokunabildiği, ulaşabildiği coğrafyalar sınırında bir e, çoğaltma hı hı. gayreti başlıyor. Bu son altı e, versiyonda ki takip, ben on sene diyebiliriz aslında. Çünkü iki yılda bir düzenleniyor Terra Madre'ler. E, Hareketi'nin çoğaldığı yani ulaştığı ülkelerde birlikler ve katılımcılar, destekçiler, gönüllülerin mevcut olduğu ülkelerden e, illet yani, e, dokunabildiklerden gelen bir sürü üreticinin buluştuğu e, bir m, fuar etkinliği gibi aslında düzeni hı. çoğunlukla e, ülkeler kendi standlarında ama her birinde mutlaka e, yıl o iki yıl içerisinde gerçekleşen ortak projeleri ve çalışmaların da sergilendiği bir tematik hı hı. E, çatı altında buluşmalar düzenleniyor. E, bu sene e, ilk defa e, düzenlendiği bir fuar alanının dışında şehrin e, parkına yayılmış bir market. Hmm. E, şehrin e, ulusal e, binalarının, e, tiyatrolarının ve eğitim alanlarının e, salonlarına yayılmış bir e, konferanslar, forumlar, e, tadım ve e, atölye çalışmaları gibi çeşitlenmiş inanılmaz büyük ve yoğun gerçekten. bir programdı yani gerçekten 900'e yakın etkinlik vardı. Yetişebildiniz misiniz peki? Yetişebilmemiz yetişemedik. Yani <gülüyor> hepimiz cepleri dolu döndük fakat ama lakin yani Hani ben biraz daha fazla insan tanıdığım için hı hı. E, birkaçıncı e, katılışım bu Slow Food etkinliklerine. Bir sürü arkadaşım döndükten sonra fotoğrafları ve paylaşımları sayesinde sen de mi oradaydın? <gülüyor> <şeyinde>. <gülüyor> <gülüyor> de, Aa, gerçekten sen de mi? Yani keşke görüş, bilseydik gibi yakaladım. Hı hı. Veya işte aynı şeyler keza konular için geçerli, hı hı. konferanslar için geçerli. E, bu, bu tabii... Yani şey tarafı, bu tür bir e, yoğunlaşmanın yıllar içerisinde artan içeriğin ve e, gelişen de coğrafyanın çeşitliliğin farkında. Yani bir, yani artık nasıl diyeyim, Yaman çelişkisi <gülüyor> diyeyim, yapacak bir şey yok. Yani o da evet. hem pozitif bir şey, karşı karşıya kalmak. Böylesine dolu bir, e, böyle, yani bir zenginlik olarak okuyorum ben her şeyden önce. E, bir yandan da hani evet, tüh ya, <gülüyor> her şeyi de kapı kavrayamıyormuşuz gibi. Orada başka bir tarafıyla karşılaşıyorsun hı hı. çünkü biz gerçekten güzel bir grup gittik bu sefer çok kalabalık bir grup gittik Türkiye'den çeşitli şey. Onu soracağım <gülüyor> kim kim gittiniz yani neye göre gittiniz <gülüyor> o, da, o da aslında biraz kömürde hareketin ve teramadelerin geldiği yeri de tamamlayacak bir şey durumu olacak şimdi Türkiye'de her şeyden önce slow Food birlikleri e, Slovenya kadar İtalya'da kurulmuş olsa da uluslararası bir hareket olarak yayıldığı e, şekilde şöyle yapılanıyor. İtalya'da da benzer bir yapılanması var zaten. Yerelde küçük birlikler, herkes kendi coğrafyasının, lokalitesine bağlı olarak bir birlik kuruyor. O birliklerin e, hiçbir şekilde birbirlerine bir üstünlüğü vesairesi yok. Herkes da, hı hı. E, yatayda, yatayda e, ve e, e, e, hani birlikte ilerliyorlar. E, bazı ülkelerde ulusal ...oluşumlar var tabii ama hı hı. o da orada daha farklı bir kurumsal hı hı. yapı da taşıyor beraberinde. Yani İngiltere aynı şekilde Amerika ve Almanya'da hı hı. daha ulusal yapılar görebiliyorsunuz. Çoğunluğunda geri kalın çoğunun da bölge bölge, şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba hani öyle bir buluşum. Türkiye'de son yıllarda artan bir slow food birlikleri yani rakamsallığı önemli... Önemsemiyorum onu Hı -hı. özellikle belirtmek istemem ama içerik ve üretkenlik anlamında bir çeşitliliğimiz var artık. Bölgeler bağlamında, projeler bağlamında. En önemli, en kıymetli projelerden bir tanesi yeryüzü pazarları. Bizim üreticilerin özellikle ve yani yerel değerlerin korunması adına Hı -hı. onları temsil eden üreticilerin bir araya getirildiği ve ona dokunabildiğimiz alanlar olarak yeryüzü pazarları. Foça'da ilki kuruldu. Geçtiğimiz sene... Şile'de hı hı. bir yeryüzü pazarı kuruldu. Şu anda iki tane nur topu gibi <gülüyor> yeryüzü pazarımız var. Bunlar çok güzel projeler. Bir, beraberinde birliklerle geliyorlar tabii ki. Yani projeler çoğunlukla beraber, bölgedeki bir birliği taşıyor oluyor. İstanbul olarak biz çok uzun zamandır bayrak taşıyoruz. Hı hı. Biz daha Kampanyalar bağlamında ses çıkardık. E, lokal yani bir şey yani korumak adına e, konuşurken birden e, o konuşmayı yükseltmek zorunda kaldığımız için kampanyalar ürettik. E, beraberinde Sofut Mahal var. Hı hı. Onlar da Sefer Hisar'dan katılıyorlar. Zaten beraberinde yürüttükleri çalışmaların içeriğindeki Doğa Derneği ekibi, Doğa Okulu ekibinin zenginliğiyle bir çeşitlik derken atlıyor olabilirim. Ama <gülüyor> hakikaten çok, çok keyifli şey ekiplerle birlikte böyle çok kalabalık ve Memphis of Football Room keza onlar da. Slof cheese etkinliğiyle çok et, etkimi iş üretiyorlar. Bir, bir arada böyle zengin bir sürü tarafından tutan, hı hı. işte yağ yüzü pazarlarını bir yerden tutan, zeytini bir yerden konuşan. Ee, doğal çeşitliliği yani hatta e, yerli halkları e, takip eden ve onu da raporlayabilecek alt yapıya sahip ekipler derken biz Slow Food'un şu anda yükselttiği bütün konuları e, bir yerden gözleyebilecek ve takip edebilecek alıp onu böyle birlikte bir havuza getirebilecek bir ekiple e, hareket ettik. Bu çok keyifli bir şeydi benim için. Bayağı da kalabalık oldunuz aslında. Evet. evet. Kaç kişi? Yani 30'a 30 yakın bir olsun, e, de. delegasyon vardı. Yani bunların her biri. E, olarak katılmadılar biz çünkü belirli kadroları e, öneriyle yani slow food birliklerinin önerdiği kişilerle gidiliyor hı hı. üretici ve e, başka profesyonel alanlardan yine gıda alanında e, bir de e, bizim gözlemciler katıldı biz gözlemci olarak katıldık bu sene e, ama çok keyifli bir şeydi bu e, birlikteliği gözlemek. Şu an gözlerindeki ışık şey <gülüyor> görüyoruz. <Ya, gülüyor> evet, evet. Yani, yani, şey Keşke o, görebilirsiniz. <gülüyor> or, oradaki sohbetler de aynı. Yani çok yükseltiyor hmm. şeyi hissiyatı. Evet, iyi temiz adil gıda adına çok fazla gayret var. Herkes kendi bahçesinde veya pazarda buluştuğunda ya da bir restorana gittiğinde ya da sosyal medyada bir posta paylaştığında... Aslında tekrar tekrar tekrar tekrar aynı anda yükseltiyor bir şeyi. Hı hı. Ee, bir bakıyorsunuz o böyle on binlerle e, bir e, güzel bir şehrin nehrinin kenarında bir pazarda da onu tekrar edebiliyorsunuz. Ve hani dünyanın bambaşk gücünden gelmiş bir sürü insanla da birlikte... Çok inanılmaz büyük bir enerji <gülüyor> motivasyon. iyi geliyor. İhtiyacımız olan şey zaten. Evet kesinlikle. Evet, ee, buradan işte birazcık Slow Food Türkiye fikri sahibi damaklara da e, bağlamak istersek eğer. Evet. <gülüyor> Sayın Ayşenur. <gülüyor> ee, şimdi böyle bir e, lider değişikliği oldu. Evet. Defne Koyurek e, geçtiğimiz günlerde bir açıklamayla <gülüyor> e, sana bunu e, bir şekilde bir karşılıklı devrettiğinizi... Evet. E, ...şey yaptı, açıkladı. Bununla ilgili öncelikle hayırlı olsun. Evet, evet, evet. <gülüyor> e, bu değişiklik... ...Slow Food Türkiye fikir sahibi damaklar... ...nezdinde nasıl bir... E, ...gelişim, değişim... ...öngörüyorsunuz? Bunu evet. birazcık gıda meselesiyle ve bu... ...gelişimle bağlarsak. Ee, biz tabii bunu e, çok uzun zamandır konuşuyoruz. Hepin 3 yıl önce bizimle bu fikrini paylaştığında... ...ben... E, yani onunla fazla vakit geçirenlerden biri olarak ekipte beraber yürüttüğümüz kampanyaların içinde aldığım belki görevlerden dolayı da çok ikna değildim yani. <gülüyor> evet tabii ki anlıyorum onun nedenlerini ve açıklamasını. Fakat pretty yine de böyle bir çok şey yapamıyordum. Hayal edemiyordum ee, Neyse zaman içerisinde tekrar ritmiyle beraber dedim ki tamam galiba geliyor bu konu <gülüyor> <gülüyor> ee, Biz bunu çok beraber pişirdik masada Yani fikir sahibi damakların bir takipçi bir gönüllü ekibi var Defne bizim için gerçekten çok önemli bir yol gösterici her zaman Di Demiyorum hala, hala her öyle, zaman tabii. öyle olacak <gülüyor> ee, Adını koyan çerçevesini çizen ve e, tarif eden biri olarak çok e, çok önemli ee, onunla beraber de dediğim gibi bir sürükleyen, sürüklenen ekip var. Her zaman e, gönüllü olarak takip eden, çalışan. Mutlaka, evet. Biz masada bunu e, nasıl olur, nedir giden, yani defnenin gitmesi ne demek, defneden sonrası ne demek, e, fikir sahibi damaklar ne demek. Bunları <gülüyor> çok zaman dinliyoruz, yani düşüne düşüne geldik. E, benim tarifim bir, bir posa aslında kaldı. E, çünkü onunla beraber hakikaten yoğrulmuş bir ekibin beraber ortak bir bakış biçimi, anlayış biçimi, yaklaşım biçimi var. Bizler şehirli bir ekibiz. Hı hı. Üretici sayımız çok az içeride. Bu daha çok bizim gündelik pratikleri konuşan fikir ve anlayış ve yaklaşım geliştirmek bir tüketici tavrı, türetici özellikle slow food çatısı altında olduğumuz için türetici niteliğimizi daha fazla konuşuyoruz. Türetici olarak nerede durduğumuzu ve nasıl müdahale nasıl dahil olabileceğimizi e, müdahale edebileceğimizi dahil olabileceğimizi anladığımız bir süreç birlikte. Dolayısıyla o kalan posayı bir şöyle bakıp okey masada bir, bir ekip insan var. Bunca zaman onunla beraber yürütü yani projeler çalışmaları yürüten bir ekip e, var. E, ben biraz lüfer başlığını <gülüyor> e, taşıyan e, Alem Mevlat İstemorul Bayramı ve Sol Olive etkinliği gibi Bölgesel iki etkinliğin koordinasyonunda görev alan bir arkadaş olarak bu iki bayrak, iki konudaki etkinliğiyle devam. Aynı zaman son yıllarda bizim özellikle Morul Bayramı'nın e, şehir bahçeleri başlığını kaşıması, onu konuşmamız üzerine öğrettiğimiz projelerle Dilek Ürün, e, şehir bahçeleri, özellikle çocuklar üzerine eğitim içeriğiyle acaba daha fazla okullara yönelik e, bir şeyler yapabilir miyiz gibi açılan kapıları e, çekiştirme ihtimali hı hı. böyle üçlü. Bir e, durum çıktı ortaya. Üç etkin, e, devam ettirebilecek, onları taşıyabilecek insan hı hı. E, var içimizde. Beraberinde de bir grubumuz var. Bu toplantılara biz bir şey yapmak istediğimiz zaman, beraber bir şeyler üretelim dediğimiz zaman gelen insanlar var. Şimdi mevcut olan durum bu. Hı hı. Bunu aslında hani biraz en, yani tam net anlamak lazım. Bu grup insanlar devam edecekler konuşmaya bir aynen, evet, evet. bunu net bir şekilde evet, söylemek e, lazım e, aynen o o şekilde hani tekrar aynı e, yani bu bu zamana kadar düzenlediğimiz etkinliklerin benzer e, bir şekilde devam edeceğini e, ama biraz da etkileşim meselesi bu biz masaya oturdukça hani ve konular çeşitlendikçe çünkü çok dinamik bir süreç yani düzenle getiriyorsa sizde ona karşı reaksiyon gösteriyorsunuz Omurgaya bağlı olarak hı hı. bir omurgamız var, bir manifestomuz vardı. Biz manifestoyu herhalde biraz değerlendiririz belki zaman içerisinde ama çok da uzanda bir yerde değiliz. Bizler e, olduğumuz yerden e, türetici olarak e, mevcut sürece e, dahil olduğumuz, müdahil olduğumuzu ve bununla ilgili sorumluluk ala, alarak bakan bir grup insan olarak devam edeceğiz. Lüfer meselesi e, son dönem, takip ettiğimiz gibi çok başka bir yere evrildi ama hala kıyı balıkçısı. ...İstanbul Boğazı'nda varlığını devam ediyor... Hı -hı. ...avlanmaya devam ediyor... Hı -hı. ...biz onunla tanıştık... ...bu gıda toplulukları tarafı... E, ...bizim tecrübe ettiğimiz bir gerçeklik oldu... E, ...keza Boğaz'ın... E, ...zenginliği de azalıyor... ...bunu işaret etmekten vazgeçmeyeceğiz... ...nasıl Hı -hı. bir çalışma üretebileceğimizi... ...hiç bilmiyorum... ...tamamen belirsiz şeyler var tabii ki de... ...zaman bize gösterecek bunları... ...ama e, bakmaya, düşünmeye, konuşmaya... ...devam ediyor olacağız... E, aramıza katılmak isteyen herkes tekrar tekrar yeniden e, birlikteliğe inanan herkes için fikir sahibi olmaklar mevcut bir yapı olarak devam devam bir masa olarak <gülüyor> biz yine e, bu konuları taşımaya devam ediyoruz yani biçimleri evet, birazcık zannedersem bir takı orası ile ilgili şey var çünkü hakikaten Defne'nin e, usulü diye bir şey var bu yani evet, o, onun onun yöntemleri onun biçimi <gülüyor> Çok önemsediğimiz biçimde ama hani o yoksa nasıl devam eder? Konusu e, belki konusuru... gibi. Evet, <gülüyor> evet, yani ama bunlar gündelik şeyler aslında yani. Hı -hı. O gün o haberi okuyan defne nasıl <gülüyor> yayınlar <gülüyor> gibi hani evet, öyle evet. şeyler. Uzun soluklu baktığımızda tabii ki de ortak zaten hareket ediyor olacağız her zaman yanımızda Hı -hı. da. Hı -hı. Veya hani bizim de zaten benzer şekilde algılarımız. Ama bir tak sürecin getireceği şeyler var. O yani aralığı heyecanlı. bırakmasam olmuyor. Yani, <gülüyor> Öyle bir titirgin bir çocuk sesi çıkartıyor olabilir ama... <gülüyor> <gülüyor> ...onu da mazur görün lütfen. <gülüyor> Peki buradan e, böyle şey, programımız da bitmeden... ...şeye bağlamak istiyorum ben. Peki fikir sahibi damaklar e, bu zamana kadar neye çare oldu? <gülüyor> Ve... E, Bundan sonra da zaten o şeye çare olmaya devam edecektir muhakkak. Nasıl bir yol izliyor gıda meselesinde? Yani son dönemlerimizde gerçekten çok çok çok yani her zaman öyle oldu. Çok önemli bir mesele. Bu konuyla ilgili nasıl bir yol izledi? nelere çare oldu? nelere çare olmaya devam edecek? Ee, genel bir çok toparlak bir soru sorduğum farkındayım e, ama. Tamam, yani, evet. <gülüyor> ee, yani Ben şimdi Ayşenur olarak konuşuyorum. Alan e, ve Dilek de beraberimde. ...bir şekilde farklı... E, tabii, tabii, sen... ...tutabilirler. Bana aynen, çok aynen. fazla... ...yükselen şeyler var. Bence... ...gıda politiktir. Uluslararası... ...bir e, eğilim... ...bir fikir olarak... E, ...büyüyor. Hı -hı. Bu... bu ...önerme çok önemli bence. Biz Türkiye'de bunu... E, ...biraz daha fazla konuşur... ...hale getirdiğimizi düşünüyorum. E, çünkü... E, ...lüfer yemek yememek... E, ...balığın küçükken avlanıp avlanmaması... Derken derken aslında birbiriyle bağlı yani karnını doyurmanın nereye vardığını, kimi koruduğunu, cebinden çıkan üç kuruşu nereye yatırdığını, neyi desteklediğini, neyi beklediğini, neyi hayal ettiğini. Her şeyi yani tavrını bir bireyin e, gündelik e, pratikte tüm reflekslerinin aslında neyi doğurduğunu düşündüren ve anlatan bir şeyler çıkarmaya çalıştık. Hı hı. Her şeyde yaptık bunu. Marıl Bayramı'nda da aynı önem söylediğimiz nokta vardı. Bayramı'nda da aynı şey vardı. E, zeytin'i konuşalım dediğimizde de aynı şey vardı. Bunların hepsinde o e, en önemli şeylerden bir tanesinin... ben ne olduğunu düşünüyorum. Bir de nasıl bir yer e, doldurdu. Çok çok taraflı yani gerçekten zayıf kalabilir orada yorumu. Biraz sosyal medyayı gözleyen ve denetleyen biri olarak söyleyeceğim. Hı hı. Son iki ay özellikle böyle bir yoğunluk oldu elimde. Ee, ben dilin değiştiğini düşünüyorum. Evet, yani bunu Çok, çok, çok önemli. Bir, mesela ee, dille karın doymaz tabi ama e, aslında yavaş yavaş e, neye evirdiğimizi e, bakış açımızı ve konuşmaya başladığımız diyalog çünkü diyalog tarafı da çok önemli. Bu üreticinin ürettiği ürüne koyduğu fiyatı anlamak anlamamak. Bununla ilgili problemimizi üreticiyle paylaşabilmek noktasında da değil. Bu, onda da değil. Ya onda da dil konuşuyoruz ha, dil. aslında. Evet. Yani, hani <gülüyor> orada da dili dil tutturmamız evet, gerekiyor. Yapıcı olmamız lazım. Pozitif. Hepimiz için yani ortak ortak iyiye doğru bir yola evirmemiz lazım. Çünkü önümüzde ciddi ciddi böyle kaba kaba büyük büyük meseleler var bir değil. On değil yani, yani hakikaten tarım arazilerinin kullanım biçiminden tarımsal ürünlerin e, seçilişine, yoğunlaşınca hayvansal e, gıda üretiminin ya da hayvansal evancılın Türkiye'de hı hı, genel hı. olarak nasıl bir yöne evrildiğine kadar her bir başlıkta. Ciddi bir bilgisizliğimiz var. Bir Hı -hı. onu yükseltmek gerekiyor. Bir de bunu gerçekten birbirimizle konuşur ve daha etkin bir sistemi üretmeye çalışmamız gerekiyor. Üretmekte olan bunun için gayret gösteren insanları izleyip, destekleyip, onlardan anlamak ya da onlara eleştiriler yöneltmemiz gerekiyor. Derken derken karşılığı bayağı bir dille karşılaşıyoruz. O anlamda ben önemli bir şey yani, mesela, düşünüyorum. Yani mesela nasıldı ve şu anda nasıl bir gelişim gösterdi? Böyle çok... Bir tek GDO ile ilgili mesela örnek verebilirim. Evet, yani, yani, Lüfer'e hiç girmeyeyim de bu konuda bile ne kadar um, çeşitlendiğimizin ben yani böyle duygulanarak izliyorum her ne kadar sonuçlar bakanlık nezdinde ve Hı -hı. gırgır reisleri nezdinde aynı olmasa da um, mesela GDO ile ilgili ilk başlarda dünyayı nasıl besleyeceksiniz ama evet. diyen o kibirli bir bilgili insanın Birden daha farklı bir tartışma nesni var. Yani biz yönetmiyoruz. Orada arka arkaya bir tartışma şeyi var. Yani birlikte. Hani peki o zaman nasıl? Buna nasıl bakmak lazım? Bunu nasıl eleştireceğiz? Geçerli raporlarla ilgili fikriniz var mı ya da yok mu? Peki ne kadar engellenebiliyor? Ne kadar denetlenmeli? Hayır yönetilemez. Hı hı. Yaşam yaşamdır. Bir sürü şeyi. ...daha farklı konuşabilir. Hı. Çünkü bu mesela konuşulması gereken bir aşamada maalesef. Pratik tarafı evet. iyice ne yok. Ama Lüfer'e geldiğimizde iş pratikte... ...ben yani Çinokop'la ilgili bu Defne'nin e, herhalde... ...bizde böyle en keyifli paylaştığı şeydi. Onun umutluluğunu mutluluğunu unutmayacağım. Gerçekten yani... ...yemeyin şu balığı diyen... ...biz değiliz ya artık. Yani bizden <gülüyor> kalsın. Bizim grup değil evet, artık. Evet. Bu çok büyük bir evet. Geniş bir kitleye yayılmış durumda. Aynen, yayıldı. Yani <gülüyor> e, bundan sonra da zaten bu projeler devam ediyor. Yani evet evet hala her zaman. Yani son, ileriye dönük kadar. sorduğun şey için de e, daha fazla şey yapacağımızdan eminim. E, biraz daha e, yöntem geliştirmemiz gerekiyor galiba. Öyle bir eksiklik yaşadığın için yolnaştığımız projeler çok farklı yerlere sürükledi bizi hı hı. biz biraz küçülüyoruz yani küçülüyoruz ancak Hani hakikaten masada sakin bir, bir yani biraz daha böyle bir sakin oturmamız kendimize dönmemiz gerekiyor içimize hı. dönüyoruz hı hı. aslında içimizi derken kapatmıyoruz herkes içeriye gelebilir ama biraz yöntem anlamayacağız yani bir saniye nasıl ve ne, evet. neyin ne yapıyoruz gibi çünkü şimdi gibi. daha kalabalık bir grup olarak aksiyon alacağız daha önceki e, önderliğin peşinde üret işlerin birazcık daha farklı bir yöntemiyle, ondan apayrı bir şekilde değil kesinlikle ama daha farklı hı hı. bir yöntemle bir arada bir şeyler çözmüş. Sadece ben bir şey söylemeyeceğim Ayşen'in var Hani bir şeyi öyle bayrak taşımak gibi de Alem, ben, Dilek evet. üçümüz ve grubumuzun diğer e, müdavimleri şey, daimi üye, üyeleriyle birlikte e, SİYES'i korumak için. Nasıl SİYES'in evet. şu anda riskini. ne yapabiliyoruz acaba? Bunu gerçekten sadece bir kazanma da üreteceğiz Bir üretici gezisiyle de üreteceğiz. Ama küçük. Hı hı. Ama bunlara yöntem çalışmamız gerekiyor. Olacak. O yüzden aslında daha fazla katılma ihtiyacımız var. Gelmeleri gerekiyor. İnsanlar, İnsanlar bir araya. Buradan da açık çağrı yapmış yani. evet. olalım. Oldu. <gülüyor> e, şeye de çok hızlı, CES'e de... Hı. Giriş yapalım böyle okay. sopa yani hani çok önemli bir konu çünkü e, o şekilde onu konuşmadan kapatmak istemiyorum ben açıkçası. Ee, seve seve. Ee, yani daha geçen gün is islah, yani bakanlığın ıslah e, ile ilgili e, gururlu paylaşımını okuduk e, sayfadan. E, tohumun yani her şeyi bırakın bir cümle var orada. Geliş, tohumun geliştirilmesi için. Yapılan hmm. bu çalışmalar falan. 12.500 yıldır var. Hı hı. Ekiliyor. Hasat ediliyor. Hayvanları besliyor, insanları besliyor. İnanılmaz bir kokusu var. Toprak kokuyor yani yaptığın pilavı. Hiç bir şeyin yani reçetesini konuşmamıza gerek yok. Pişirdiğiniz zaman yani bir inanılmaz bir kavuzu yapısı var. Kendini, hı hı. kendini koruyor. Bunun tam olarak ne demek olduğunu gerçekten mi bilmiyoruz acaba? Yani 12.500 yıldır var olması demek. Yani hani rakamlar, büyüklükler, yıllar falan, o topraklar ve çok tam mı anlamıyoruz ne demek yani? Bunun neresini geliştiriyorsun aslında? Hani daha neyini geliştiriyorsun? O kadar manası şeylere enerji harcıyoruz ki şey sıkışıyor artık buna ee, bu ama böyle birilerinin geliştirme hayallerine eline bırakmak da yediremediğimiz bir şey artık çünkü yok ediyorsun aslında taşınan kültürü ve onu başka bir yere yönlendiriyorsun daha fazla ekilmesi için yani çok ciddi ekonomik bir beklenti var tahmin ediyorum Hı -hı. arkasında çok ee, mutlu ama bu artık toma yapı yani bu kültüre yapılmaması gereken bir şey toma yapılmaması gereken bir şey böylesine bir dönüşümün getireceği şey yine Kontrolü olmayan özelliği niteliği değiştirilmiş bir şekilde üretilen ve tüketilen hı hı. E, içine nasıl, nasıl bir şey girdiğini bilmediğin e, biz bir yere sörükleyecek yine yine bilmediğimiz bir şeye dönüşeceğiz yani. Yani bu işin Özellikle herhalde şey. e, tek şeyi <gülüyor> avantajı diyeyim. Siez buğdayı diye bir şeyin e, var olduğunu. Yani evet tekrar, evet, yani. tekrar evet. oradan çıkıyor. Yani bir, bir çalışmalar yürütüyoruz ama e, genelde böyle büyük şeyler daha fazla şey, ...yankı uyandırıyor. <gülüyor> bu, bu konuyla da, da ilgili... E, ...çalışmalarınızı dört gözle bekliyoruz. Yani, çalışmalarınızı de. da... Evet, yani evet, ...kendi çalışmalarınızı Aynen. Aynen, hep çok beraber. Önemli. Hep birlikte. E, Ayşenur çok teşekkür ederim. Çok e, teşekkür ederim. keyifli. Gerçekten teşekkür ederim. <gülüyor> e, hayırlı olsun hepinize. <gülüyor> hepinize. Hepimize. Değişim, gelişim. Evet. Diyelim... E, sizi de Facebook'tan e, sosyal medya hesaplarınızdan zaten takip ediyor olacağız. Burada böyle biraz öğretmen gibi e, ta, ta, ta, konuşmayalım. Takip edelim birbirimizi. Bir, bir, e, slow Food Türkiye <gülüyor> fikir sahibi damaklar. Evet, fikir sahibi Damaklar. Şeklinde o zaman <gülüyor> programı sonlandıralım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, Çok sağ olun. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.